İnternet ve Hukuk Platformu Hazırlayan ve sunan Avniye Tansu İyi haftalar. İnternet ve Hukuk programına hoş geldiniz. Teknik Masada Burak Yalçın Yiğit Konuklarımız Leeds Üniversitesi'nden Doktor Yaman Akdeniz ve Hürriyet Gazetesi yazarlarından, internet sektörünün yönlendiricilerinden Türkiye'de bilgi toplumunun Yurtsan Atakan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Bugün e, epeydir görüşmedik Yaman Akdeniz'le. Yurtsan Bey de ilk defa programımıza konuk oluyor. Onun için gündemsiz başlayıp e, sohbet halinde formatında devam edelim diye düşündüm ben. Ne dersiniz? gayet uygun. Evet. Dizi için uygun. Evet, evet. O zaman belki e, Yurtsan Bey'den e, başlayalım. E, Yamanak Denize Türkiye'deki bilgi toplumuna gidiş gündemini özetlesin ve bazı enteresan davalar var bu arada onun ismiyle birlikte anılan belki onlara da değinmek ister ne dersiniz? Evet, bu bir hukuk davası değil. <gülüyor> Biraz <gülüyor> eşek davası dediğimiz da e, Pisagor'un e, teoraminden yola çıkarak eşek davası dediğimiz ama aslında bu bir e, Türkiye Bilişim Derneği'nin forum ortamına e, attığım bir mesaj üzerine e, hı hı. çıktı. Gereksiz yere e, mesajda söz edilen fikrin aslında e, gereksiz bir kısmı üzerinde bir kıyamet koptu. Keşke kıyamet de kopmadı da 5-6 kişi aslında e, bir takım tepkilerde bulundu. Fazla gürültü çıkarttı. Yani bir az sayıda insan ee, gürültü çıkarttı ee, ama işin özü aslında tartışılabilseydi bu kadar çok çok da e, belki verimli sonuçlar alınabilirdi çünkü Türkiye'deki internet gündemini çok yakından ilgilendiren bir konu olduğunu düşünüyorum bu ee, biliyorsunuz 3-4 ay kadar önce birlik.com e, birlik.com e, birlik adresinde hı hı. E, bir kampanya, protesto e, sitesi başladı. Bu başladığında ilk e, başta internete bir sansür e, gündemdeydi. Ardından, hemen ardından bu kampanya başlar başlamaz bir de bu e, internetle ilgili e, çeşitli e, yasal e, düzenlemelerin bas, basın kanununa yapılan değişiklikte de, e, yer alması gibi bir daha da e, daha da önemli demeyeyim de belki de aynı önemde bir hı hı. E, konu daha gündeme girdi. Ve e, Birlik.com'da o da e, protesto edilmeye başlandı. Birlik.com'un özelliği e, çok fazla yani sektörün önde gelen içerik ve e, erişim sağlayıcılarının ortaklaşa destek verdiği e, bir platform olmasıydı. Aynı zamanda Yaman Akdeniz'in de e, başkanlığının yaptığı e, Cyber Life, e, Rights and Liberties mm -hmm. e, Organization'da yurt dışından kurumsal destekçilerden biri oldu kurucu destekçilerden biri oldu aynı zamanda ve bu kampanya başladığında çok iyi bir momentumla başlamıştı çok da fazla sayıda yere haber oldu yani Türkiye'deki internet kullanıcılarının bu kampanyanın haberi olmaması gibi bir durum söz konusu değil çünkü ulusal kanalların pek çoğunda işte Anadolu Ajansı'nın çeşitli şeylere geçtiği parlamento'da. parlamentoda çeşitli yerlerde yankı bulan bir kampanya oldu. Dolayısıyla internet kullanıcılarının bundan haberdar olmaması zor gibi gözüküyor. Türkiye'de işte 2-3 milyon internet kullanıcısı sayılıyor. Son Bilişim Cumhuriyeti'nin ele geçirdiği ve açıkladığı bir raporda da Komünikasyon Kurumu'nun Türkiye komikasyon Telekomünikasyon Kurumu'nun e, raporundan çıkan rakamlarda 690 bin çevirmeli internet kullanıcısı. Yani telefondan arayarak e, internete bağlanan kullanıcı olduğu açıklandı. 600? 90 bin. 600, Bunlar 90 bin. ev kullanıcısı olarak. Ev mı kullanıcısı gibi. Evet yani, yani telefon hattından bağlananlar. Kurumsal da vardır bunun için var ama var, azdır. Azdır. Içinde e, ama kobi'ler müferit, vardır belki. Kobi'ler vardır, kobiler o kobiler vardır. Var. Aynı zamanda müferrit de vardır. Evet. yani Birkaç servis sağlayıcıdan alanlar da vardır. Evet. Ama bir ev içinden de yine iki kişi, üç kişi bağlandığını da varsayarsak o işte birbirini götürür falan gibi. Gazete tirajı ee, gibi. Evet, gazete, e, gazete tirajı gibi. Bir kişi alır, beş kişi okuruz evet. yani. <gülüyor> evet. Evet. Şimdi... Ve... Evet, evet yani bu kampanyayı 32 bin e, civar şu anda 33 bin'i buldu e, 33 bin civarında e, bir e, katılım oldu protesto. Birlik 33 bin kama. evet 33 Hı -hı. Bin, e, ya bu ziyaretçiler gelip e, oraya oradaki ortak bildiri formunu imzalayanların Hı -hı. E, sayısı Hı -hı. E, 33 bin az bir rakam değil e, İyi bir e, sivil baskı oluşturmak için iyi bir rakam aslında Hı -hı. ama. Yine de bu Türkiye'deki internet kullanıcıları sayısına baktığımızda biraz düşük bir rakam gibi geliyor. Biraz Türk toplumunun tepkisizliğini gösteren bir rakam. Tabii ki herkes yani buna katılmak zorunda değil ama internete sansür gibi çok önemli bir konuya daha fazla tepki olması gerekirdi diye düşünüyorum. Evet. Sözcüklere takılan bir toplumuz Sözlü toplum olduğumuz için sözcüklerin de bizim hayatımızda çok önemli yeri var. Bahsettiğiniz e, Pisagor çıkışlı davadaki eşek sözcüğünün bu kadar e, gürültü kopması etrafında bundan ileri gelse yani, gerek diye düşünüyorum. Bunun bir örneğini biz geçenlerde İngiltere'de yaşadık. Privacy International diye bir organizasyon var. Gene kişisel bilgilerin korunması konusunda çalışan. Onun başkanı Simon Davis e, gizli dinleme e, konusunda e, regulasyon yapan e, bazı e, komiserler var yani İngiliz hükümeti çapında. Ee, işte şeyleri inceleyen e, gizli dinleme ile ilgili e, savcılıktan alınmış e, izinleri falan inceleyen e, komiserler var kurumlar var bunlar aslında devlete o kadar yakın ki yani kendi başlarına e, olmaları gerekirken devlette çok iç içe oldukları için bunları eleştiren bir yazı yazdı e, Daily Telegraph'ta. yazısında da bunlara e, maymun dedi <gülüyor> e, şey dedi yani regülasyon maymunları diye bir e, terim kullandı. Fakat kimsenin adını vermedi. Fakat ertesinde olay gelişti. Bütün bunlar tek tek yazı yazıp bu maymunlardan biri ben miyim? <gülüyor> e Bense eğer bana hakaret ettiniz. Ben maymun değilim e falan gibi. E e bu maymun da şeyden geliyor. Bu hani üç tane maymun vardır. Biri gözünü kapatır. E biri kulaklarını, biri ağzını. Yani hiçbirinin diğerinden haberi yok şeklinde. Fakat dediğiniz gibi sözcüklere takılıyorlar. Evet. Konunun aslını tartışmaktan çok. E Yok maymunmuş, yok eşekmiş o kısım e, daha çok tepki çekiyor. Hı hı. E, Yurtsan Bey siz başka hayırlı bir gelişmeye de vesile oldunuz son haftalarda izlediğim kadarıyla TeknoNet'ten. E, şimdi biliyorsunuz ortalık karıştı politik arenada e, partiler, yeni programlar, programların programları böyle bir e, an kesit yaşıyoruz ve bu kesitte e, Türkiye'yi bilişim değil, bilgi toplumu olmaya götürmek için kim ne yapacak diye bir soru attı Yurtsan Bey. Değil mi? Evet. evet. E, bunu daha örgütlü ve sistematik hale getirmek için neler yapıyorsunuz? Ve bu konu ne merkezde? E, bir ara Cumhuriyet Halk Partisi Hindistan'daki Köyler projelerine gönderme yaparak e, bilgi toplumuna geçişten söz etti. Sonra ses seda kesildi bu konuyu dert edinen kimse var mı? Ya da politik, parti, kurum oluşum her neyse. Şimdi bu konu biraz aslında daha bayağı bir süredir meclisteki bir grubun bilgi toplumu, bilgi grubunun gündeminde olan bir konuydu ve bunun için Sayın Profesör Doktor Ziya Aktaş uzun yıllardır bir takım çalışmalar yapıyor ve hatta o bilişim den çıkartıp bunu doğru olan yöne, bilgi toplumu yönüne e, sokma açısından da çok büyük e, çabalar oldu. Fakat son bu biliş yapılan bilişim şurasında bir e, oralarda bir ikilem olmaya başladı. Bilgi grubu içinde de bir ikilem olmaya başladı ve olay bilgi toplumuyla bilişim e, arasında. Buradaki burada sözcüklere takılmak gerekiyor. Evet. Yani bu eşek maymun sözcüğü gibi de çünkü bu gerçekten işin e, özünü tanımlayan sözcükler bunlar. Orada evet kavramları netleştirmek önemli. çok hı hı. önemli e, Türkiye'de çok uzun bir süredir bir bilişim e, geçmişi var hı hı. yani bu çok köklü hem köklü bir gelişim hem de e, kökleri olan bir e, gelişme hem de çok daha fazla bir etkinliği olmayan yani e, bilişim sektörü olarak çok fazla etkin olamamış bir şey olamamış ama e, kendi aralarında tutucu kendi aralarında birbirlerini tutan da bir yapı kurulmuş. Hmm. Ee, buradan gelen bir bu kemikleşmeden gelen bir bilişime yapışma e, var. Bunu kırılması gerekiyor ama bu kırılamıyor. Hmm. Kırılamayınca da e, artık yani bir bilişim toplumu olma gibi bir iddiamız olamaz. Yani bu Bunun e, rekabet avantajı da yok e, Türkiye. Yani Türkiye'de oturup şu anda biz çip e, dizayn edemeyiz ya da e, çok ...çok gelişkin yazılımları Hindistan'la ya da başka gelişkin ülkelerle rekabet edecek şekilde üretemeyiz. Türkiye'de bilgi toplumuna geçişte yani kurumların, bütün kurumların, bireylerin, şirketlerin, özel şirketlerin, kamunun... ...herkesin bilgi teknolojilerinden, verimlilik açısından en iyi şekilde yararlanacağı yolları bulması ve bunları uygulamaya sokması lazım. Bilgi toplumuna geçiş bu yani bilişimi doğru kullanmak bilişimi hı hı. verimlilik için doğru kullan kullanmak bilişimi bir araç olarak kullanmak bilişim bir amaç e, edinmek değil e, burada büyük bir rekabet avantajımız var yani bu, bunları becerebilirsek Türkiye'nin de çok büyük bir rekabet e, avantajı var yani internette mesela şu anda yapılacak çok şey var hala keşfedilmeye bekleyen e, topraklar var Amerika'nın keşfi gibi e, internette çok yeni bir oluşum ve içinde henüz ...en doğru şekilde, en verimli şekilde... ...kullanılma yolu bulunmamış... ...fırsatlar yatıyor. Bu fırsatları bulmamız lazım. Bu fırsatların bulunabilmesi için de... ...mümkün olduğunca çok kişi ve kurumun... E, ...interneti... ...kullanıyor olması lazım. Ve internetten ben ne gibi... ...kendime avantajlar sağlarım diye düşünmesi lazım. Ya da bilgi okur Ya da bilgi okuryazarı evet. olması lazım. Onun için bir paradigma dönüşümü... Evet, ...ön koşul diye düşünüyorum e, dönüşümü, ben. Siz ve... ne dersiniz? Yaman Akdeniz ne düşünür bu konuda? Yani İngiltere'den nasıl görünüyoruz? Bunu şarkı arasından sonra devam edecek? Peki. Bilgi toplumuna geçiş uzun bir yol. O zaman biz de Elvis Presley'in It's a Long Lonely Highway'ini dinleyelim. It's a long lonely highway when you're traveling all along. It's a mean old world when you've got no one to call your own. And you pass through towns too small to even have a name, oh yeah. But you gotta keep on going, on and road to nowhere, gotta keep on going. Though there's no one to care, just keep moving. It's a long, lonely highway without her by my side. And it's a trail full of teardrops that keep on being cried. My heart's so heavy, it's a low-down, dirty shame. Can't just keep them moving down the line I got a rock for my pillow need a weeping willow And a cool grass for my bed My drinking water's muddy So don't you tell me, buddy That I wouldn't be better off dead It's a long, lonely highway Getting longer all the time if she don't come and get me, well, I'm gonna lose my mind. So if you read about me, tell her she's the one to blame. Oh, yeah. You gotta keep on going. It's that road to you nowhere. Gotta keep on going. Though there's no one to care, just keep on 94.9 Açık Radyo internet ve hukuk programındayız. Yurtsan Atakan ve Doktor Yaman Akdeniz'le tartışıyoruz. Türkiye'de bilgi toplumuna geçiş öncelikle bir paradigma dönüşümü gerektiriyor. Dışarıdan bu konuda Türkiye'de ne görüyorsunuz demiştik Yaman Akdeniz'e. Şimdi zaten beraber olarak Mayıs ayında Bilişim Şurası'ndaydık. Bunun örneğini de orada gördük. Bütün siyasi partiler gerçi bir şekilde Şura sırasında orada bulundular. Fakat katılım yani politik katılım Şura Ankara'da olmasına rağmen çok kötüydü. Yani hı hı. Gerekli destek verilmedi. Ortaya çıkan ayrıca göstermelik olarak bazı kişisel olarak milletvekillerinin konuyla ilgili olduğunu gördük. Fakat bu partiler bu konuyla ilgili demek değil kesinlikle. Yani Yurt Sönün dediği gibi bu belli bir politikaları bilişim konusunda ya da bilişim toplumuna giriş çerçevesinde belli bir politika oluşturulmamış. Şimdi seçim de yaklaşıyor. Bakalım kendi politika dokümanlarını bunu sokacaklar mı? Bir taraftan da çelişki yaşıyoruz. Çünkü bir taraftan Türkiye AB'ye girmeye çalışıyor. İşte meclise bir saat konulmuş. Geri sayım var. <gülüyor> gözüküyor. E şimdi o AB'ye uyarlanması gereken ya da yapılması gereken şeylerin içinde bilişimle ilgili bazı şeyler var. Belki bir kısmı direkt olarak ilgili değil. Fakat e, kişisel bilgilerin korunması konusu yani data protection konusunda hala Türkiye'nin yapmış olduğu e, bir şey yok. 20-21 sene oldu. Türkiye'nin verdiği e, bu konuda verdiği sözleri hala tutmadı. E, bir taraftan AB bu konuda Türkiye'yi sıkıştırıyor. Yani öyle bir aşamaya gelecek ki e, kişisel bilgilerin e, korunması konusunda kanun olmazsa Türkiye'de belki Türkiye AB'ye zaten giremeyecek. Bunlar hep birbiri. Yani bilişim toplumunun altyapısı konusunda çok önemli kişisel bilgilerin koruması. Sonra işte Avrupa E-Avrupa artı projesi var. Orada da Türkiye dahil. Orada da verdiği bazı sözler var. Yapılması gereken şeyler var. Gene göstermelik olarak Türkiye dışarıdan baktığınız zaman kağıt üzerinde yapılan bazı şeyler var. Fakat bunlar uygulamada hiç yok. Evet. Ee, o bakımdan benim görüşüm dışarıdan böyle. Toplumun gündemine taşınmıyor zaten değil mi? Ya, toplumun gündemine taşınsa da e, gene belli bir kısım e, ilgilenen insanlar var. Bu insanlar hep aynı insanlar. E, dediğim gibi milletvekili olarak politik çevrede de ilgilenenler hep aynı insanlar. O çevrenin dışına e, çıkılamıyor. Yani e, gazetelerin birinci sayfasına e, bu iş ancak negatif bir şey olduğu zaman ya da e, işte e, sansür konusu ele alındığı zaman e, siyaset meydanlarına retik konuları falan tartışılıyor. Fakat pozitif olarak e, bu konular halka açık olarak e, gündemde pek tartışılmıyor. Hı hı. Yani ben yakından takip ettiğim için biz sanki tartışılıyormuş gibi hep beraber e, bu konuyu konuşuyoruz fakat konuşan insanlar hep aynı e, Yurtta'nın daha önce dediği gibi Birlik.com'un e, işte 35 bin bence aslında e, 33-34 bin çok iyi bir sayı ve kısa dönemde bu imzalar toplandı fakat potansiyel kullanıcı internet sayı bunun 20 katı bir potansiyel var fakat bu insanlar e, kullanıyorlar fakat e, teknolojinin politik yanıyla ya da ileriye dönük olarak e, ilgisizler <Gülüyor> Belki de haberleri yok yani o bakımdan e, devlete de tabi bu gazetelere ya da yurt bana size düşmüyor bu görev biraz da e, devlete düşüyor bu işin e, kamuoyuna açılması. Haberimiz olsaydı böyle yapmazdık demişti. Hiç, Şurada ben, bir ben, milletvekili evet, Türk yasası için. Evet, ama ben daha önce de söyledim. Türkiye'deki sistemde bu işler olup bittikten sonra, kanun çıktıktan sonra insanların haberi oluyor. E, protesto etmenin o, o aşamada zaten bir kıymeti kalmıyor. Bunu baştan açık olarak, transparant olarak haberimiz olsa herkes görüş bildirir, üzerine gidilir. İngiltere'de bizim yaptığımız, yani Avrupa çapında yapılan bu. Baştan evet. her şey tartışmaya açılıyor. E, müdahale etmek Söz konusu o zaman fakat hı hı. kanun çıktıktan sonra müdahale etmenin bir anlamı kalmıyor ki bir tek e, opsiyonunuz işte cumhurbaşkanına çıkılacak anayasa mahkemesine gidilecek iptali yani yapılan bir işi bozmaya çalışıyorsunuz. Aslında yanlışlar baştan görülüp hı hı. E, yapılmaması lazım yani mesela hı hı. retik konusunda oraya hiç girilmemesi bulaşılmaması lazımdı fakat e, önceden yapalım bizdeki mentalite sonra bakarız olmaz böyle bir şey. çıksın nasıl olsa evet. düzeltiriz yaklaşımı. Evet, e, teknonet e, hürriyetimde ve hürriyet gazetesinde e, internet versiyonunda e, tıklanma oranı nedir o istatistiklere mutlaka gazete içinde bakıyorsunuzdur bir yükseliş var mı? Onlar bize açık değil bilmiyorum o, Öyle o, mi? o verileri biz bilmiyoruz yani internet sitesiyle bir alakam e, olmadığı için bir e, direkt bir alakam yok hmm. sadece aynı e, gazete bünyesi içinde e, yapılan bir yer hürriyetim.com.tr ama farklı bir oluşum, ee, aynı binada yapılıyor ama çok farklı bir oluşum yani o yüzden hiçbir e, ilgim yok. Çünkü çok sık haberler güncelleniyor orada, bazen gün içinde bile e, sabahki versiyonla ak akşamüstü e, aynı olmayabiliyor, bir haber ekleniyor. Doğrusu merak etmiştim ben. Evet orada. O da bir gösterge. Var, yani evet. orada internet basınına çok büyük iş düşüyor. Kaldı ki işte Hürriyet gibi, Radikal gibi, büyük gazetelerin internet versiyonları da çok tirajı yüksek. Yurt dışından için. çok okuyan var benim gibi. Yurt dışındaki Türkler özellikle bu siteleri çok fazla kullanıyorlar. Gün içinde de çe çeşitli defalar giriliyor. Çünkü dışarıdan habere ulaşmak daha zor olduğu için belki sizin burada karşınızda CNN da NTV açık olabilir haberleri hı hı. dakikasına kadar takip ederken bizim o opsiyonumuz dışarıda olmadığı için hep zaten bu siteler e, yabancı ağırlıklı kullanılmaya başlamıştır. Fakat şimdi Türkiye içerisinde de e, takip edildiklerini e, zannediyorum. Sen bu programı da İngiltere'de internet üstünden bazen dinliyorsun evet, değil e, mi? Evet. Saati tuttuğu zaman ya da <gülüyor> geldiği zaman pazartesi öğleden sonraları çok rahat bir şekilde program e, internet üzerinden dinleniyor. Evet. Çok fazla tepki gelmiyor. Ben de merak ediyorum. Bizi kim dinliyor? Ne düşünüyor? Arada ya, sırada hatırlatıyoruz. İnternette hukuk yurt... ettansu.com diye bir e-mail adresi var. Yurtsan'ın daha önce dediğine göre yine dönüyor. İnsanlar Belki haberleri var takip ediyorlar fakat tep kesinlikle tepki göstermeyen bir e, ancak e, alındıkları zaman evet. tepki gösteren bir <gülüyor> evet, e, evet. ülke. Evet gene gündemimize dönersek Türkiye'nin bilgi toplumuna geçmesi için neler yapılmalı? Hızlandırıcı faktörler neler olabilir? E, programın sonuna doğru yaklaştığımızı zannediyorum. 3-4 dakikamız var. Yurtsan Atakan bu konuda ekleyeceğiniz neler olabilir? neler yapılabilir? Türkiye'deki en büyük sorun işte dediğimiz gibi deminden birkaç kez tekrarladığımız gibi bu bir kamuoyu baskısı yaratılan bir. Hı hı. Kamuoyu baskısı yaratılması için daha fazla internet kullanıcısı olması lazım ya da en azından kullanıcı olmasa bile yani ekonomik şartlar nedeniyle şu anda internet kullanıcısı olmamış olabilir. Fakat internet kullanıcısı olmayı talep eden insanlar sayısının artması söz konusu olabilir. Yani ben her şeyin Türkiye'de e, demokratik baskı grupları yaratmaktan ve demokratik baskı gruplarının e, yaratacağı e, etkilerle e, gündemin e, zenginleşmesi ve gündemin bu yöne doğru e, adım atmaya zorlaması e, siyasetçileri e, gözüyle bakıyorum. Evet. Bu seçimlerde de yine e, en azından programlarına ve söylemlerine bilgi toplumuyla ilgili cümlelerin girmesi yönünde baskı kurmaya çalışmamız lazım. Hı hı. Siz dünkü yazınızda o copy paste yapmaktan vazgeçin. E, Dostor'u bilgi toplumuyla ilgili içerik koyun demiştiniz. O ne demek Tabii şu, şimdi e, Orada bir haftalık bir, bir, bir bilişim dergisinde sektöre yönelik yayın yapan bir dergi de evet. e, bir haber çıktı. Manşet hatta yani işte partiler için hazır Birleşim Şurası'nın yönetici, şeyi var, yönetici var, evet. raporu var. Onu alıp kopyalayıp yapıştırsınlar. Böyle bir ziniyetle de olmaz. Yani hmm. şimdi her partinin aynı olması da iyi bir şey değil ki. Her partinin aynı bilgi toplumu politikası olması da iyi bir şey değil. Birbiriyle bilakis çelişmesi birbirine gıdıklaması lazım ki buralardan bir sinerji de olsun. Hı -hı. Yoksa herkesinki de aynı olsa o parti programlarında kalır. Göstermelik. Yani göstermek olur. Oradan... Bir de o bilişim şurasının raporundaki sonuçlara da ben doğru olduğuna inanmıyorum zaten. Yani dediğim gibi bir bilişim e, stratejisine ihtiyacı yok Türkiye'nin. Türkiye'nin bir bilgi toplumu stratejisine ihtiyacı var. E, buna yönelik e, cümlelerin söylemlerin girmesi lazım programlara. Partilerin söylemlerine. Biz o pro şeye sonuç bildirgesine bir hayli katkıda bulunduk bu bağlamda ama evet. biz derken internet ve hukuk platformu. Hayır, çeşitli bölümleri dağımsız. çeşitli evet. bölümleri yararlı olabilir ama o, evet didiştik yani evet, daha o, o bölümleri yararlı olabilir o bölümler alınabilir o bölümlerden e, esinlenilerek yeni e, stratejiler yazabilir evet, Bir evet, kısmı da evet. kopyalanabilir de yani ona da karşılayayım. Evet, Ama evet. komple onu oradan ko kopyalayıp alıp yapıştırmak kısmını söylüyorum. Yurt, evet. Yurtsan doğru söylüyor. Zaten o, onun sonuçlarının hepsi uygulanabilir değil. Bir. ikincisi bizim de orada yaptığımız bazı iyi şeyler yaptık fakat Yanlışı düzeltmeye çalıştık. Yani baştan doğru yapılmış bir şeye katkıda bulunmadık. Bizim orada verdiğimiz bütün mücadele yapılan bazı yanlışları biraz düzeltmeyi becerdik. O izin verildi sadece. Ya da daha anlamlı bir daha yere anlamlı doğru şey. yönlensin. Fakat bütün kağıt, söylenenler. kağıt üzerinde gene onun uygulanıp uygulanmayacağı ne göreceğiz? Akademik olarak güzel şeyler çıktı orada, özellikle hukuk grubu. C konusunda. Fakat hı hı. nasıl uygulanacak? Ya da uygulayacaklar mı? Ya da ileride uygulama aşamasına gelindiğinde belki onu sil baştan yapacaklar. Yani hı hı. verilmiş bazı sözler yok orada. E şaka maka programın sonuna geldik. Ama söyleyeceklerimiz daha bitmedi. E bir sonraki programda tekrar bir arada olacağımızı zannediyorum. E katkılarınız için teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşçakalın. İnternet ve Hukuk Platformu. Hazırlayan ve sunan Avniye Tansu.